Akletmeyecek misiniz? Acıkan Avrupa'ya demokrasi helvası. Allah'ın adıyla. Allah Subhanahu ve Taala'ya hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bu ay İslam aleminin gündemini Mısır'da gerçekleşen darbe meşgul etti. Aslında darbenin ayak sesleri günler öncesinden duyulmuştu. Mısır'da hayat durma seviyesindeydi. Darbenin ilan edilmesi malumun ilamı olarak algılandı. Demokrasi dininin şer'i ve siyasi açmazları Mısır'da General es sisi komutanlığında ilan edilen darbe, bizlere bazı hakikatleri hatırlatmış oldu. Bunların başında, demokrasi denen oyunun şer'an batıl olduğu gibi siyasi olarak da çıkmaz bir sokak olduğu gerçeğidir. Mısır'da yaşanan darbe, aslında daha önce yaşanmış süreçlerin aynısıydı. Buna rağmen, Allah'ın ayetlerini ve Resulünün pak siiretini hakkıyla tasdik edemeyenlerin, aynı delikten iki defa ısırılma basiretsizliğine neden oldu. 1992 yılında Cezayir'de İslami Selamet Cephesi ilk tur seçimleri kahir ekseriyetle kazandı. Ordu askeri darbe yaptı. Bu olayın akabinde Batı, Cezayir'e milyonlarca dolar yardımda bulunarak bu darbeyi destekledi. Bundan sonra benzeri bir parti programıyla Türkiye'de Necmettin Erbakan öne çıktı. Hükümet kurulunca hepimizin malumu olan 28 Şubat süreci yaşandı. Kendini İslam'a nispet edenlerin, İslam davası adı altında enerjileri heba olduğu gibi İslam adına yapılan birçok faaliyet de bu dönemde sekteye uğradı. Batı bu darbeyi kınamadı. Bilakis Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Refah Partisi'nin kapatılmasını onayladı. Daha sonra Hamas, demokratik yollarla girdiği seçimi kazandı. Ancak İsrail, Hamas milletvekillerini tutuklamak ve ambargo şartlarını ağırlaştırmak suretiyle seçimlere kısmi darbe yapmış oldu. Batı yine sessiz kalmıştı. İsrail'in zulmünü Meşru Hak, Filistin temsilcisi olarak da Mahmut Abbas'ı kabul ettiler. Süreç aynıyla ile Mısır'da yaşandı. Muhammed Mursi, oyların %52'sini almasına rağmen Batı tarafından, Meşru Cumhurbaşkanı olarak kabul edilmedi. Göreve geldiği ilk günden itibaren ülkede kaos oluşturdular. Aleyhte yayınlar yaparak muhalif bir kesimin varlığını hep canlı tuttular. Ve nihayetinde Batı'nın ve onun maşası Arap emirliklerinin desteğiyle bu darbeyi gerçekleştirdiler. Demokrasi bir dindir. Her din gibi, ilkeleri ve esasları, ekonomi ve yönetim anlayışı vardır. Nasıl İslam dininin esası, Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır kaidesi ise, demokrasilerde aynı kaide, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesini bulmuştur. Rabbani olmayan ve İslam'ın onay vermediği hiçbir metot başarıya ulaşamadığı gibi, heva ürünü olan bu sistemde başarıya ulaşamayacaktır. Dünyevi olarak bazı kazanımlar elde etse de, uhrevi olarak hüsrana uğrayacağı için bu sözde kazanımlar da faydasızdır. Allah Subhanehu ve Teala Rasullerini neden yollamıştır? Bu çok önemli bir sorudur. Onları apaçık deliller ve kitaplarla gönderdik. Sana da zikri, Kur'an'ı indirdik ki insanlara kendileri için indirileni açıklayasın ve onlar da iyice düşünsünler diye. Nahl suresi 44. Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve İnanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Nahl suresi 64. Ta ki insanlar Allah'ın ayetlerini kafalarına göre yorumlayıp indiği tevillerle vahyi tahrif etmesinler diye. Bundan dolayı rasuller sözleri, fiilleri hatta sükût etmeleriyle Allah'ın kelamını beyan etmiş olurlar. Bunun bir parçası da İslami mücadelede metodun nasıllığı konusudur. Her peygamber, kendi kavminin tağutlarına ve toplumda baş gösteren münkerlere karşı mücadele vermiştir. Allah subhanehu ve teâlâ, bu mücadeleleri rasullerine kıssa olarak anlatmak suretiyle İslam toplumunun mücadelede yol haritasını çizmiştir. Allah'ın Resulüne vahiy yoluyla bildirdiği ve Allah Resulünün siretinde somutlaşan mücadele yöntemine Rabbani metot diyoruz. Bunun dışında kalan ve bu ölçülere uymayan metotlar, Sahipleri ne diye isimlendirirse isimlendirsin, heva ve hevese uymak ve batıl olan metotlardır. Sonra seni de bu emirden bir şeriat üzerine kıldık. Öyleyse sen ona uy ve bilmeyenlerin heva, istek ve tutkularına uyma. Câsiye suresi 18 Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva, istek ve tutkularına uyuyacak olursan, o zaman gerçekten zalimlerden olursun. Bakara Suresi 145 Demokrasi, yasama hakkını Allah Subhanahu ve teâlâ'nın dışında mercilere verir. Parlamentolar, seçilmiş milletvekilleri aracılığıyla halk adına kanun yaparlar. Serbestiyet ve yasaklar belirler. Bu, İslam şeriatında var olan haram ve helallere tekabül eder. Ki mevcut anayasalarda, İslam şeriatının haram saydığı birçok şey serbest bırakılmış kanunlar ve devlet ruhsatıyla koruma altına alınmıştır. Buna fuhuş evleri ve içki mekanlarını örnek verebiliriz. Hâkeza, Allah Subhanahu ve teâlâ'nın Müslümanlara farz kıldığı sorumluluklar, türlü isimlerle yasaklanmış, kanuni cezalarla önlenmeye çalışılmıştır. Kendine Müslüman diyen ve Rabbinin sıfatlarını ondan başkasına vermenin şirk olduğuna itikad eden, Allah'a en sevimsiz olan küfür ve şirke ancak ikrah durumunda sınırlı olarak müsaade edildiğinin şuurunda olan insanların, aslı bu olan bir sistemde ne işi olabilir? Özellikle demokrasi sisteminin batıl menşeli olduğu düşünülürse, kafirler tarihin hangi sahnesinde Müslümanlar için hayır istediler ki 20. ve 21. yüzyıl Müslümanlarına dilemiş olsunlar? Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allahsa dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir. Bakara suresi 105. Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Nisa suresi 89. Batı helvadan put yapan müşrikler misali yüceltip taptığı sistemini Yeri gelince yiyebiliyor. Özellikle İslamcı diye isimlendirdiği veya kendi siyasetine uygun davranmayacağını düşündüğü sistemlerde, demokrasinin işlemesine darbeler yoluyla engel oluyor. Aslında bunda şaşılacak bir durum yok. Kafir, Rabbine verdiği sözü bozmak suretiyle en büyük ihaneti işlemiştir. Kendi üzerinde nimetleri sayısız olan Rabbe ihanet edenlerin, insana ihanet etmesi gayet normaldir. Asıl şaşılası durum, kendine Müslüman diyen zümrelerin İslam itikadına ve nebevi hareket metoduna aykırı olmasına rağmen batıdan müstevret bir sistemle dinine hizmet etmeye çalışmasıdır. Ayrıca sayısız tecrübeyle ortaya çıkmıştır ki, batı kendi sistemine sadık değildir ve bu sistemin uygulanabilirliği yoktur. Cezayir, Türkiye, Filistin ve nihayet Mısır her biri aynı süreçleri benzer şekillerde yaşadılar ve akıbetleri bir oldu. Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Bu insanlar yaşananları görmelerine rağmen neden hala bu metotta ısrar ediyorlar? Siyasi İslam dedikleri ve aslı kafirlerin yanında onlara benzemek suretiyle makam edinmek olan bu yöntemden neden vazgeçmiyorlar? İbret alıp var olanları kapatmak yerine, İslam aleminde her gün yeni partiler İslam adına kuruluyor. Bu, Rabbani olan yoldan yüz çevirmenin cezasıdır. Her isyanın ve muhalefetin cezası, Allah'ın adaleti gereği amelin cinsinden olur. Allah subhanehu ve teâlâ, pak Vahile bir yol göstermiş ve insanlar bundan yüz çevirip yeni yol arayışına girmişlerse, bu muhalefetin cezası basiretsizlik ve anlayışsızlık hastalığıdır. Savaştan geri kalanlarla birlikte olmayı seçtiler. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Bundan dolayı kavrayıp anlamazlar. Yol ancak o kimseler aleyhinedir ki, zengin oldukları halde savaşa çıkmamak için senden izin isterler ve bunlar geride kalanlarla birlikte olmayı seçerler. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Bundan dolayı onlar bilmezler. Tevbe Suresi 89-93 bu ayetlerde Allah subhanehu ve teâlâ, kendi belirlediği yönteminden yüz çevirenlerin durumunu anlatıyor. Allah'ın cihadı farz kıldığı ve yöntem olarak belirlediği bir zamanda geri kalanların kalplerinin mühürlendiğini ve artık onların bilmeme ve fıkh edememe hastalığına duçar olacağını söylüyor. Bu fıkıhsızlığın en belirgini, hezimetten başarı devşirmeye çalışmalarıdır. Allah subhanehu ve teâlâ'nın, kaderi olarak onlarca örnekle bu yolun geçersiz bir yol olduğunu göstermesine rağmen, bazıları ihvana yapılan darbeyi zafer olarak isimlendirdi. Devrim sürecinde sol, liberal, demokrat ve Müslümanların karışık olduğu bu süreçle, Allah'ın safları ayırmak istediğini ve devrimin gerçek sahibi olan Müslümanlara kalmasını istediğini yazıp çizdiler. Allah subhanehu ve Taala hepimizi hakka hidayet etsin, bizleri şeriat ve kaderini anlamaya muvaffak kılsın. Şayet darbe ters tepse ve yönetim kayıtsız olarak ihvanda kalsa dahi bu başarı olmaz. Bu, Allah'ın kullarını kendiyle saptırdığı ve derece derece helake götürdüğü istidraç olabilir. Akıl sahipleri için bu durum birincisinden daha tehlikelidir. İnsan, Allah'ın hiçbir peygamberi için razı olmadığı, ve Müslümanların tarihinde misali olmayan bir yolla dinine hizmet ettiğine inanıyor ve dünyevi başarılar elde ediyorsa, asıl üzülünmesi gereken nokta burasıdır. Örneğin tarihte, Ubeydi ve Fatımiler başarı elde ettiler ve yüzyıllarca devlet yönetme imkanına sahip oldular. Ancak tarih onları sadece lanetle anıyor. Veya Karamita denilen çete, Kabe'yi de ele geçirmek dahil birçok zahiri başarı elde etti. Ancak övülmediler. Çünkü inanç ve amelleri problemliydi. Her dünyevi başarı, insanın muvaffak olduğuna alamet olmaz. Ancak akide ve amelin sahih olduğu yerlerde elde edilen başarılar, insanın muvaffak olduğunu gösterir. Allah subhanehu ve teâlâ'nın bu kavimlere musibet vermesi, İbret alacakları olaylar takdir etmesi, onlar için hayır dilediğine alamet olabilir. Rüştlerine dönmeleri ve saptıkları sırat-ı nasuh bir tevbeyle dönmeleri için bir fırsat olabilir. Ancak itikadi ve ameli onca probleme rağmen onlara mülk ve yönetim takdir etmesi, asla zafer elde ettiklerinin göstergesi olamaz. Bu, istidraçtan başka bir şey değildir. Bu yolla İslam'a hizmet edenler, yaptıkları ameller içinde küfür ve haram olduğunu kendileri kabul ediyorlar. Zaruret ve maslahat babından bunları yaptıklarını söylüyorlar. Acaba Allah'ın yeryüzünde temkin vermesinin şu şartlara bağlı olduğunu unutuyorlar mı? Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa,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 Allah subhanehu ve Teala yardımını dört şarta bağlamıştır. İman, salih amel, sadece Allah'a ibadet ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmama. Acaba bu yolla İslam'a hizmet edenler bunları yerine getirdiler mi ki Allah'ın da yardım ederek onları mülke getirdiğine inanıyorlar? Yaptıklarının küfür olduğunu ancak zaruret ve maslahat babı altında bunu yaptıklarını savunanların neticeyi Allah'ın yardımına bağlaması, inanılması zor bir durumdur. Örneğin Emevi ailesi Allah'ın razı olmadığı bir yolla mülkü ele geçirdiler ve bunu Allah'ın kendilerine takdir ettiği bir nimet olarak gördüler. Ancak tarih ve ortak vicdan böyle kabul etmedi ve tarih sayfalarına kınanan insanlar olarak geçtiler. İkinci fıkıhsızlık örneği ise bu durumu Allah Resullerinin siiretlerine kıyas etme çabasıdır. Sözde Batı, İslam'dan korktuğu için darbeyi desteklemiş ve bu da ihvan ve benzeri hareketlerin kafirleri korkutan sahih İslam'ın temsilcisi olmasından kaynaklanmış. Bu anlayışa göre Batı'nın Venezuela, Brezilya, Çin, Rusya, Kuzey Kore, Küba ve benzeri ülkelerle arasındaki problemi ve desteklediği darbe girişimlerini nasıl anlamalıyız? Veya Tunus'ta bulunan Nahda Partisi'ne neden darbe yapılmadığını? Batı, akideden ziyade ekonomik ve siyasi çıkarlarını gözeterek bu darbelere zemin hazırlıyor. Sahih İslam'ı temsil etmek, öncelikle sahih İslam akidesini temsil etmekle mümkündür. Bu da maalesef bu partilerde mevcut değildir. Sözümüzün sonu olarak şeriat ve tecrübe göstermiştir ki demokrasi razı olunan ve Rahmani netice veren bir yöntem değildir. Bu yolun sahipleri hüsran üstüne hüsran yaşamışlardır. Ancak Rabbani metottan yüz çevirmeleri nedeniyle bu durumdan ders çıkarma basiretini Allah subhanehu ve teala onlardan almıştır. Allah subhanehu ve teala'dan talebimiz, bu yaşananları İslami camiaya ders kılması ve ibret almalarını sağlamasıdır. Bizleri ve İslam için çalışma iddiasında samimi niyete sahip olanları hidayet etmesi ve rüştümüze döndürmesidir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 19. sayısında başyazı olarak yayınlanmıştır.